Son şahitlerden İhsan Üstündağ anlatıyor. 1902'de Elazığ'da doğan İhsan Üstündağ, İsparta'nın eski ismiyle Cebel Nahiyesinde Sütlüce kazasında Nahiye Müdürlüğü yapmış. Eğirdir'de ise kaymakam vekilliğinde bulunmuştu. Üstündağ 1926 ile 1930 yıllarında Sütlüce kazasında ve Eğirdir'de vazifeler yapmış. Bir köy meselesi için Eğirdir mal müdürü, bir eczacı ve kazanın doktoru Kemal ile birlikte Eğirdir'den Barla'ya gitmişler. Üstün daha o günlerde cereyan eden ve şahidi bulunduğu hadiseleri şöyle anlatmaktadır. Barla'ya kayıtla giderken bir ara sohbet dini meselelere geldi. Eczacının dini inancı zayıftı. Bize... Madem ki Allah var diyorsunuz, Allah şerri niçin yarattı diyerek inkar ediyordu uluhiyeti. Bir türlü ikna edememiştik. Daha fazla konuşma, yoksa seni göle atarız, barlaya gidiyoruz. Orada Şeyh Efendi'ye sor, cevabını alırsın diye kendisine zamandan bahsettik. Belediye reisinin evine misafir olduk. Daha kahveleri bile içmeden zamana gitmek için haber gönderdik. Bizi memnuniyetle kabul edip, ayakta karşılayarak ''Benim sizi ziyaret etmem gerekirken siz ziyaretime geldiniz.'' diyerek biz daha sual sormadan hayır ve şer bahsini açtı. Şimdi size şerrin nasıl hayır olabileceğini anlatacağım dedi. Biz tahaccüp edip şaşırdık. Şu misali verdi. Kangren olmuş bir kolu kesmek şer değil hayırdır. Çünkü kol kesilmezse vücut gidecek. Demek Allah bu şerri hayır için yaratmıştır. Sonra doktor ile eczacıya dönüp siz doktor ve eczacısınız. Bunları daha iyi bilirsiniz deyince eczacı kireç gibi bembeyaz oldu. Hiçbir kelime konuşamıyordu. Hoca Efendi ilaveten şu misali de verdi. Bir hindinin altına yumurta konsa ve bu yumurtaların birkaç tanesi bozulsa, diğerlerinden hindiler çıksa bu iş şer oldu denilir mi? Çünkü yumurtadan çıkan her hindi 500 yumurta kıymetindedir.